Selamünaleyküm ve rahmetullahi öderken. Biliyorsanız İslam denge dini, her şey e, belli bir tutuk içinde, kendisinin ne kadar değeri varsa o kadar yerine almış sistemde e, ve her şey ölçülü. Yani bu ölçülü denmezsak e, İslam'da ifras da yok, şefret de yok, yani aşırılık da yok. Azlık da yok, çokluk da yok. Bir denge var, bir itidal var. Yani uyumluluk ve bir güzellik var her şeyde. İslam'ın e, bu güzelliğin bir tedellisi de Müslüman'ın duygularında meydana geliyor. E, Müslüman'ın duygu itibariyle nasıl bir içinde olması lazım? Çok şen, çok neşeli, çok ümitli, çok böyle efendim... E, gamsız, tasasız mı olması lazım? veya çok e, sararmış, solmuş efendim, korku içinde ne yapacağını bilmeyen efendim, müteleğini şaşırmış, dünyadan hiç efendim e, zevki kalmamış, böyle bir insan mı olması lazım? Ee, tabii bunlar birer duygu bu duyguları tarih boyunca eski milletler dini duygu olarak yaşamışlar, tatmışlar sergileri var, hatıralar var tarihten kayıtlar var ama İslam, İslam nedir? İslam'da bir Müslümanın nasıl bir duygu içinde olması e, isteniyor ve Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesi e, insanlara, Müslümanlara tavsiyesi ne tarzda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 yani iki aslan arasındaki canını kurtarmaya çalışan bir kişi gibi olması lazım Müslümanın. aslanlardan birisi halk, birisi Reca. İkisi tehlikeli. Yani ikisine de insan fazla kendisini kaptırdığı zaman dünyadaki kendisinden beklenen işleri yapması, yaşamını muntazam bir tarzda, görevlerini yapacak tarzda sürdürmesi imkanı kalmıyor. Çok korktuğu zaman eli ayağı kesiliyor, feleğini şaşırıyor. Çok ümitli olduğu zaman da yine şaşırıyor. Efendim bu sefer de yapması gereken vazifeleri nasıl olsa Allah'a affeder diye yapmayabiliyor. Onun için denge içinde olması lazım. İki arslanın arasında bağlı iki arslanın arasında bir çirki nasıl ortaya durursa birisi yanaştığı zaman parçalanacağını bilir. Öyle e, korkuyla ümit arası o arasında olması lazım. Hepsi Mes'ud radıyallahu bir rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi. Önce bir örnek olarak Efendim okuyucularıma sunmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu aleyhi sellem, efendim e, rivayet ettiğine göre Aceben ligafilin la yuvfelu anhu ve aceben li talibid dünya ve mevfi yaslubuhu ve aceben li dâhikil mil efihi la yedri ardallaha em efkateh Arapçasını tebedüken okuyoruz. Yani bereket olsun, hayır olsun, Efendimizin o mübarek sözleri söylenmiş olsun kulaklara, gönüllere girmiş, tesir etmiş olsun diye açıklamasını yapalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz acaba gafilin la yugfelu anhu. Kendisinin hiçbir şeyinden gafil olunmayan, gafil insandan ya, hayret etmek lazım, şaşırmak lazım bu gafletinden dolayı ona hayret etmek lazım. Yani Gafil insan nedir? Vazifelerini bilmeyen, etrafındaki tehlikelerden haberdar olmayan, kendisini bekleyen tehlikeleri düşünmeyen insandır. La yunfelu anhu, kendisinden gafil olmuyor. Kim gafil olmuyor? Allah. Allah her şeyi biliyor. Her yerde hazır ve nazır. Kulun her yaptığını biliyor. Efendim, e, izide ve aşikarede, yani yalnızken, tek başınayken, gecedeyken, efendim ha bir mahalleyken bile yapmış olduğu şeyi Melekler görüyor, Allah görüyor, biliyor. Kendisinden gafil değil Allahu Teala Hazretleri. Kendisinden gafil olunmayan bir kişi ama kendisi gafil. Yani kendisi başına neler geleceğini bilmiyor. Yaptığı bu gafletin, efendim tembelliğin, cahilliğin, ilgisizliğin, bilgisizliğin sonunda kendisine ne sıkıntılar getireceğini yani bilmiyor. E böyle bir insana şaşılır. Acaba neli gafilin lahu fele anfe kendisinden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 Efendim, e, e, çalışmalı yani kurdunu güzel yapmak gayret etmelidir. Zatil olmamalı. Bu manet diyor. <gülüyor> acelenli, senin ne yapıp ediyorsun diyor kendisinden zatil olmayan gafil insana çekilir diyor. O efendim, Allah var görüyor, o da zatil olmaz. Ve acelenli talibi dünya nerede yaptığı bu? Yine burada bir çok güzel edebi üslup ile, efendim ifade edilmiş bir tasviriyle çok mükemmel bir tablo karşımızda. Diyor ki, acaba nitali bir dünya, dünyalık, menfaat, para, pul, meclim, makam, efendim, servet, ticaret, onun sesinde koşan, onu isteyen bir kimseye de çekilir, acaba nitali bir dünya ve dünyalığı talep eden kimseye de çekilir, vermez fiyatlılığı, ki, Efendim ölüm onu talep etmekte, ölüm onun peşinde. Yani. Kendisi dünyalık sesinde olan ama ölümün kendisinin sesinde olduğunu düşünemeyen insana da ses veriliyor. Yani ne demek? Böyle bir zaflet, böyle bir durum bir Müslümana yapışmaz. Müslüman durumunu bilecek. Yani bu dünyada e, hayatının ne kadar sürdüğü belli değil. Ne kadar süreceği belli değil. Ömrünün ne zaman biteceği belli değil. Ölüm arkasında görünmeyen bir düşman olarak... Efendim, denizin takip ediyor. Arjani'nin pençesi, efendim yakasına yapışabilir. Ee, bir an içinde bir tan gibi veya bir tan sesin yüzü gibi. Bir an hayattanken, bir an sonra insan, İmânallah, İnyalcehiracı on ve dostları acılarak harcayarak sevdiklerinden istirahat ederek ayrılarak ayrıldık. Bir yes, baygın değil, yoksa bel bahis konusu Efendim daha basit bir şey bahis konusu Oluyor bu gibi şeyler. İnanenle Eylül'ün çevresinin olduğunu bilen bir insanın efendim dünya talebinde nasıl olması lazım? Dikkatli bir olması lazım. Dünya talebi, dünyalık talebi, menfaat, dünyadaki efendim insanların şekilde koşturduğu şeyler. Bir kere koşturduğu şeylerin güzel şeyler olması lazım. Yani batıl amaçlar çirkin amaçlar, günah amaçlar olmaması lazım. Bir şey tepkide koşuyor insan ama koştuğu şeyi irdelemesi lazım. Kendi kendine sormak lazım. Bu benim keşimde koştuğum şey Allah'ın sevdiği bir şey mi? Doğru bir şey mi? Efendim Bir gün gelip ölüp göre yaptığım bu kadar emekler ne mi olacak, kötü mü olacak? Tabii bir insan mesela biz henüz bu soruyu hep sormuşlar, bir etler bırakıyor. Onun için istediği kadar koşturabiliriz, rahmet çekebilir. Çünkü aslında bir eser kalıyor Senin için, hayır kazandıracak, sevap kazandıracak. Efendim böyle bir çalışmalar da istediği kadar insan terleyebilir. Tabi bu aslında dünya, dünya da olmuyor, ahiret oluyor. İnsanın dünyalık dediğimiz şey, efendim ahiretine zıt olan bir şey olmak lazım. Yani insanın bugünkü hayatı, bugünkü hayatının fani amaçları, vati amaçlar ahirete ait sayılır. Dünyadaki faaliyetler dahi, mesela Allah huzaiti için cihad ediyor ahiret sayılır. Allah rızası için bir faaliyet bulmuyor. Ahiret sayılır. Allah rızası için bir imtaat yapıyor. Ahiret sayılır. Allah rızası için matrah yapıyor. Ahiret sayılır. Demek ki efendim, aslında yani ahirete faydası olmayan kısır işlerden insanın kendisi teşhmeti lazım diye bir mana çıkıyor. Ayrıca ben litali bir dünya. Dünyalık e, teşhinde olan insana çeşilir ki el mevcuyatlı buhu Ölüm onun peşinde. Ölüm onu takip ediyor. Yani patladık, ölü verebilir manası. Buradan çıkan rüştür. Yani e, tasavvufun çok önem verdiği bu tasavvufun kıymetini bildiği Yani dünya nedir? Dünya bir göz yumup açınca kapanacak olan bir devrettir insanın varlığında. Kısa bir insan devresidir. Kısadır çünkü ahiret çok büyüktür. Ahiretin sonsuzluğu karşısında dünya 100 yılda olsa, 900 yılda olsa efendim bu kısadır çünkü sonsuzluğun karşısında sıfırdır. Bu halde insanın asıl ahirete rağbet etmesi lazım. Buradaki küçük efendim işlerle ahiretini mahretlemesi lazım. Günahlarla, haramlarla, eğlencelerle, zevklerle, Allah'ın sevmediği efendim, yehiyat ile ve münkerat ile ve günahlar ile ahiretini mahretlemesi lazım. Böyle bir kimseye bir ikaz oluyor bu sözü Peygamber Efendimiz. Yani Ölüm kendisini talep edip dururken, peşinde koşturup dururken, dünyanın peşinde, dünyalığın peşinde koşan insana çaşılır. Müslüman nasıl olması lazım? Ahiretin peşinde koşması lazım. Ahireti kazanmaya çalışması lazım. Hayatını ona vakfetmesi lazım. Mesela bir alim, ömrü boyunca çalışıyor. Evet bu dünyada yaşıyor, yiyor, içiyor vesaire filan ama İmam Gazali gibi mesela. Efendim bizim Ebu Hanife Efendimiz gibi tarifimize efendim böyle e, geçmiş büyük e, alimlerimiz. tabi ömrünü o işe vermişler, hiç bir şey aldırmamışlar, yuksümüz içinde yaşamışlar, mum üzerinde çalışmışlar, yaptıkları çalışmalardan ücret almamışlar, büyük yetişmiş. yapmışlar, kaledelerini Allah rızası için bitirdi, yani ne oluyor dünyaya karşı bir dünyayı unutmuyor, dünyayı seviyor, dünyaya değer mi evet dünyanın içinde bir faaliyet yapıyor insanların faydalı bir faaliyet yapıyor ama ahiret için yaptığı için bu bir ibadet oluyor ve insanlık için çok faydalı bir şey oluyor işte bu hadis-i şerifin bu cüzdesinden de anlıyoruz ki ölüm gelebilecek insan efendim, dünyaların peşinde yani hırsız işlerin peşinde koşmamalı ahiretinde şerifte yarayacak işlerin peşinde olmalı hayatında makro dediğimiz bir düzenleme yapmalı yani mesleğin ne? Sür ne işe yarar bu? E, düşünmeye yarar. Tamam güzel ama bir de insan mesleğini ahirete de yarayacak bir meslek haline getirse ne güzel olur. Allah'a hamd ediyorum şahsen ben kendim. Efendim Allah birçok arkadaşım var, çalışan sevgili dost, kardeşim var mesela. Teknik üniversite gittiler, mühendis oldular, tıbba gittiler, doktor oldular. Güzel hizmetler veriyorlar. Herkes her meslekten hizmet verebilir. Ama efendim ticaret. Veya doktor, veya mühendis, veya ziraatçı, veyahut efendim, veteriner. Yani bir işle uğraşıyor ama bir ikinci gayret sarf ederse İslami faaliyette bulunuyor. Ama düşünün bir hoca efendi, düşünün bir din alimini, yani onun mezhefi faaliyetleri de ahiret oluyor. Ne kadar güzel, bu bir makro planlamadır, büyük planlamadır. Hayatının insanın büyük planlamasından çok dikkat etmesi lazım. Eğer büyük planlamada kendisine sosyal bir görev olarak başka bir hizmet düşmüşse doktorluk, mühendislik efendim, e, politika efendim, e, hariciye dahiliye efendim, yönetim vesaire bunların hepsi tabii e, bir meslektir. Bunları da Allah'ın rızasına uygun bir tarzda sevk ederek bu ahirete faydalı hale gelebilir. Ona da dikkat etmesi lazım. Evet. Hadis-i Şerif'in üçüncü cümlesine geliyoruz. Peygamber Efendimiz üç cümle buyurmuş burada. Diyor ki kendisinden gafil olunmayıp da kendisi gafiletle ömür geçiren kimseye şaşılır. Gafil olunmaması yani Allah gafil değil görüyor onu ama o kendisi gafil Allah'ın gördüğünü bilmiyor. Ve kendisi dünyalık peşinde koşan, dünya menfaatleri, kazançları, zevkleri peşinde koşan ama Ölüm de kendisini arkasından koşuyor. Kimseye de şaşırır. Hayret böyle bir kimseye deniliyor. E, tabii ölüm her zaman insanın başında gelebilir. Arabaya biner. Allah korusun trafik kazası olur. Kalbi durur. Efendim vesaire. Bir serseri kurşun gelir. Bir bina devrilir. Uç tepesinde uçak düşer. Bindiği uçak düşer filan. Yani ölüm her an çevresinde binaeneli buna karşı kafir olmamak ve uyanık olmak ve kendisini düzenlemek, çeşit düzen vermek çalışmalarına, hayatına mesleğine, efendim yaşamına çeşit düzen vermesi gerekiyor. İkinci cümle, bir de diyor ki Peygamber Efendimiz ve acaba lidahi ki milafih la allaha er ağzını doldura doldura gülen kimseye efendim şaşılır ki ona da hayret ki Allah'a bakalım memnun, memnun mu etti, kızdırdı mı yaptığı işlerle belli değil. Yani Allah'ı memnun mu etti, Allah kendisinden hoşnut ve razı mı yoksa Allah kendisine gazap mı ediyor, kızıyor mu, sevmediği bir kul pozisyonda mı kendisi Allah'ın, nasıl bir durumda ondan haber yok, gülüp duruyor yani öyle manasız anlamsız efendim gülmekte e Dur bakalım yani bizim büyüklerimiz, bizim e Anadolu'muzda bir söz vardır, kendi bölgemizde hoşuma gider, büyüklerimizden duyardık, mübarek sıratın içinde mi gülüyorsun derler yani insan ne zaman güler, e, ahirette hesabı görülür, cennetlikler arasında olduğu kendisine müjdelenir. Efendim cehennemin köprüsü sıratı geçer, cennete girer, o zaman gülsün güldüğü kadar. Çünkü hiçbir tehlike kalmadı, başardı ve cennete girdi. O zaman gülebilir ama dünyada dur bakalım, Allah bakalım senden de hoşnut, razı mı? Sen bir yaşam sürdürüyorsun ama Allah memnun mu, yaptığın işler güzel mi, şirkin mi? sen kendini beğeniyorsun ama insanın kendisini beğenmesi önemli değil. İnsanın kendisini, insanların beğenmesi bilen mühim değil. Yani öyle, öyle kıymetli Allah'ın sevgili kulları vardır ki insanlar da beğenmez. Doğru, doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Peygamber Efendimiz'in bir hadisçilik var. Kulağımda daima mevcuttur diyor ki yani Allah'ın niye nice, nice, sevgili kulları vardır ki saçı başı dağınık olduğundan, yani fakir kıyafetli, başı perican, fecmürde, efendim, söz kimse dinlemez efendim birisiyle talip olsa nikahla evlenmek istiyorum seninle de semesteyinle işinle mevkin makamınla paranla kadar efendim filan kimse kızını vermez efendim kaybolsa ortalıktan kimse aramaz çünkü fakir ama işte Yunus Emre'nin söylediği gibi bir fakir öldü diyeler 3 günden sonra diyorlar soğuk şekilde ile yüyalar diye tasvir ettiği gibi Yunus Emre'nin bir fakir öldü derler, üç günden sonra duyarlar öldüğünü bir yerde ha ölmüş zavallı diye e, sıcak su bile ısıtmazlar yıkarlar işte e, üstün körü bir görev yapıp gömerler diye tarif ediyor yöntemde e, Böyle ama evet faşı faşı dağınık, söz dinlenmez, söz verilmez, kaybolda aranmaz bir tamam. ama...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 biliyor. Yani o kul o işi yaptı. E bundan şu kadar insan zarar görecek. Fena. Tamam. O kul o işi yaptı. Bundan şu kadar fayda olacak. Güzel. E bunların sonuçlarını bilmek de Allah'ın Allah işi yani. Kainatın yöneticisi olan Allah biliyor. Onun için insanın yaptığı şeylerin gerçek değerlendirilmesi Allah tarafından olduğundan insanın şöyle tevazu içinde olması lazım. Biraz da korku içinde olması lazım ki dur bakalım Allah hoşnut mu razı mı değil mi diye kendisine sormalı yaptığım şey doğru mu değil mi diye kendisini kontrol altında tutması lazım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bizi ikaz etmesi var bu hadis-i şerifte ikazı var yani hayret edilir Allah kendisini görüp duruyorken gafil gafil yaşayan insana hayret edilir ölüm peşinde koşup duruyorken efendim, dünyalık peşinde koşan insana hayret edilir Allah kendisine razı mı değil mi belli değilken ağzını doldura doldura gülen insana diyor yani ne yapmak lazım şekil vermesi lazım insanın kendisine. Allah'ın divanında huzurunda olduğunu bilip de e, ciddiyetini takılması lazım manası çıkıyor. Bu saygı bu edep ile derecesi yükseliyor e, Allah'ın indinde. Onun için Evliyaullah edebe çok riayet etmişlerdir. Terbiyeli olmaya çok dikkat etmişlerdir. Hareketlerine, sözlerine çok dikkat etmişlerdir. Emin olmamışlardır. Kendilerine güvenmemişlerdir. Böbürlenmemişlerdir. Efendim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 hem dini işimizde hem bilgimizde, Müslümanlığımızda büyük bir sonuç elde ederdik her gün biraz daha ileri giderek. O dinamizm İslam'da var, Peygamber Efendimiz bize bunu telkin ediyor ama biz Müslümanlar bu dinamizmi duyuyoruz ama yaşamıyoruz hayatımızda onu yapmaya çalışmıyoruz. Tabi yine dinimizin bu Müslümanda olması gereken Efendim istediği olmasını istediği iki türlüye dönüyorum Müslüman korkacak biraz. Müslümanım da niye korkayım işte? Allah'a iman etmişim namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, Hacca gittim, zekatımı veriyorum. İyi ama yani bu işler bu kadar basit değil. Derin Allahu Teala Hazretleri efendim her şeyi biliyor insanın tüm hayatındaki efendim bazı kötülüklerden kulla Allah arasında olan bazı kötülüklerden büyük cezalar gelebilir.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 o da Allah'ın peygamberlerinden birisi. Efendim Davut Aleyhisselam'ı halk yüzü satsarı diye ziyarete gidermiş. Hastasın galiba. Geçmiş olsun bir derdin mi var diye. Halk bir hasta değil. Allah korkusundan ve Allah'a olan haya duygusundan beslediği utanç duygusundan dolayı satsarı kesilirmiş. Güzel kuluk yapayım diye Allah'ın kendisi gördüğünün şuuru içinde olmaktan kaynaklanan bir duygu. Evet bu böyle var. Böyle bir korku, saygı, edep hayat duygusu. Ne kadar güzel. Yani korkunun bile güzeli bu. Gayet güzel bir duygu. Efendim ama bir de efendim bunun yanında biz sırf bu hadis-i şerifleri efendim böyle göz önünde bulundursak hakikaten dizlerimizin bağı çözülür. Yığılır kalırız. Hastanelik oluruz. Yani elimiz ayağımız tutmak, kalbimiz kütü Mah oluruz. Ama allah Teala Hazretleri e, hem Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş hem de Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Eren bu kadar da Efendim böyle e, kendilerini helak etmesin kullar diye yine de ümit kapısını e, şey yapıyor, açık tutuyor. Diyor ki yani Allahu Teala Hazretleri Erhamir Rahim'indir. Bir kere rahmeti gazabından fazla olacaktır. Ahirette Allahu Teala Hazretleri mahşer halkını öyle rahmetiyle tecelli edecek ki, öyle tecelli edecek ki öyle insanları affedecek ki o kadar çok insanlar bağışlanacak ki o arada Şeytan bile galvatul ben de affedilecek mi ne diye diyor. Şeytan bile tamah edilecek ümitlenecek diyor. Yani rahmetinin çok ciddi edileceğini. Bir la ilahe illallah demesi, mizanını ağır bastıracak da mümin inşallah cennete girecek. Tabii onlar da düşünmek lazım. Ahir ömrüne doğru da ümit tarafını kuvvetlendirmesi lazım müminin. Çünkü zaten yeni kanmalık efendim şeyleri fırtınaları geçmiştir. Artık öyle nefsine e, eseri olarak, şehvetinin esir olarak bir şeyler yapması olmaz. E, ne olur? E, yani e, biraz daha dikkat etmesi lazım. Onun için ümitli, e, ümitli tarafının da kuvvetli olması e, tavsiye ediliyor hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tarafından. O halde İslam'ın çok buyum olan iki e, duygusunun anlatmış olduk. Bir hadis-i şerifi nakletmiş olduk. Bir şekilde izah etmiş olduk. Evet, e, Allah gafil değil, her şeyi görüyor, biliyor. Döfletle ömür geçirmemeli. Dünyalık peşinde koşacağım derken efendim, ölümün kendisinin arkasında olduğunu unutmamalı. İhtiyatlı, dikkatli, hemen ölecekmiş gibi hazırlıklı, efendim bir hal üzere olmaya çalışmalı. Ve efendim öyle pek ne olduğunu Allah tarafına sevilmediğini bilmeden ağzını doldura doldura gülmemeli. Biraz mütesekkir ol olmalı Müslüman. Biraz Müslümanın tipi nasıl bir tiptir? Bir Müslümandır. Biraz kalbi kırık Müslümandır. Mahzun Müslümandır. Çünkü bilmiyor ki Allah memnun mu değil mi? Sonradan belli olacak bu. efendim. Onun için biraz boynu bükük, biraz kalbi kırık. Efendim, Yunus Emre'nin böyle tasvir ettiği gibi derviş bağırı baş, gerek. Yani baş yara, gözü dolu yaş gerek. Dervişin bağırı yaralı gerek, göz yaşlı olacak. Allah sevgisinden, aşkından, muhabbetinden, kendi günahlarına ait müşahidelerinden, hatıralarından, sev ve istiğfar duygusundan filan. Efendim koyundan yavaş olması gerek diye takdir ettiği gibi öyle olmaya çalışacak Müslüman ama Allah'ın rahmetinden de ümidini kesmeyecek. Yani sen ya Rabbi, Erhanurrahim'insin, Ekremül Ekrem'insin ve hasın, latifsin diye efendim, ben de affet ya Rabbi diye ısrarla isteyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duada ısrar edin diyor. Allah ısrarı sever diyor. Yani yarım yamalak, korkarak efendim, değil de e, ısrarla isteyecek insan Allah'tan. Ya Rabbi beni affet beni istiyorum. Ya Rabbi. Dina ve ahirette beni bahtiyar eyle. Ya Rabbi borçlarımı ödemeyi nasip eylesin. Hatta afiyet versin. Sen kurtar. Neyse duasını canla, başla, edeple ama ısrarla yapması gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim, kafir Müslümanlardan etmesin. Cahillerden etmesin. Efendim, e, ölümü düşünmek e, durumundayız. Ölümü göz ardı edemeyiz. Ölüme hazırlıklı olmayı nasip eylesin. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için devamlı bir kendisini kontrol halinde olan ve hep Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışan kimseler olmaya Allah bizi muvaffak eylesin. Onun için büyüklerimiz üzerine güzel prensipler miras bırakmışlar. Biz diyoruz ki ilahi en maksudi ve rudake maksudi. Ya Rabbi benim muradım, arzım, gayem, isteğim, her şeyim sensin ben senin rızanı istiyorum, istiyorum diyoruz ve her işimizde, büyüklerimizde Allah'ın rızasını gözetmemizi alışımızda, verişimizde, konuşmamızda susmamızda, sevmemizde, kızmamızda Allah'ın rızasını gözetmemizi istiyorlar. allah Teala Hazretleri bizi edebli bir kul olarak halkından, haşyetinden natibimizi efendim almış bir kul olarak ama muhabbetinden, aşkından, sevkinden de efendim lütfundan da ümitli olarak yaşayan kullarından eylesin Dünyamızı, dünya hayatımızı, ahiretimizi kazanmamıza sebep olacak. Çok güzel işlerle, faaliyetlerle değerlendirmemizi, Rabbimiz'in huzuruna yüzyak, alnı açık varmamızı, Rabbimiz'in ikramına, ihsanına nail olup, Efendim cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı Allah cümlemize nasip eylesin. Tabi her zamanki gibi söylüyorum, sevdiklerimizle beraber bir Müslüman annesine babasına duayı ihmal ederse, İyi olmaz annelerimizle, babalarımızla, Müslüman eczadı ceddatımıza. Öyle minnet duyuyorum ki çift diyarları bize miras bırakmış olan ecdadımıza Ne güzel çalışmışlar, ne güzel faaliyetlerde bulunmuşlar. Allah rahmet eylesin, makamları âlâ olsun diyorum. Tabii onlara dua edeceğiz efendim. Çevdiklerimizle tabii evlatlarımızla, torunlarımızla, çevremizle, yakınlarımızla Allah bizi cennet cemaliyle müşerref eylesin. Gününüz hayırlı olsun. Selamun Aleyküm ve rahmetullah Öderken.